Düğünlerde kadınla erkekli eğlencenin hükmü nedir? Ne derecede doğrudur? Der izleyicimiz. Bu çok açıkladığımız hükmünü izah ettiğimiz bir soru olduğu için kısaca şunu söyleyelim. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı her şeyde uzak durmak zorundadır. Evet. Düğünlerini de Kur'an ve sünnete göre yapmak zorundadırlar. İslam'da Kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, birlikte efendime söyleyeyim, oyun oynamaları, yani dans vesaire veya halay çekmeleri erkeklerin önünde, bu kesinlikle haramdır ve yasaktır. Bir Müslüman bunu asla işlememelidir. Bu düğünse, sevinçse, eğer hayata yeni bir hayata başlama ise. Allah'ın emrine aykırı olarak başlamamalı. Rasulullah'ın sünnetine aykırı olarak başlamamalıdır. Ya evet. Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sıfırdan başlatılmalıdır. Onun için kadın erkek karışık olarak kadınların kalkıp eşleriyle veya babalarıyla veya kardeşleriyle bile olsa Tabii. dans etmeleri veya erkeklerin önünde halay vesaire gibi oyunlar oynamaları kesinlikle caiz değildir, helal değildir, haramdır. Ve kadınlar eğlenmesin. Evet eğlensin. Hanımefendiler kendilerine ait bir salonu tutsunlar. Madem eğlenmek istiyorlarsa, bunda evet. hiçbir engel yok. Kendi aralarında istedikleri gibi rahat ve huzurlu bir şekilde eğlensinler. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam da bunu yasaklamıyor, aksine tavsiye ediyor. İslam alimleri yasaklamıyor, tavsiye ediyor. Veya erkekler, sadece erkekler, diyelim ki bir salonda oynuyorlar ise, Hanımların bunu seyretmesinde de hiçbir sakınca yoktur. Seyredebilirler ama kadın erkek karışık bir oyun kuralım bu yasaktır ve haramdır. Evet teşekkür ederiz hocam.